Kendin için neyi istiyorsan kardeşlerin için de onu isteyecek, kendi nefsin için arzu etmediğin şeyleri kardeşlerin için de arzu etmeyeceksin. Murada olan kabilesine mensup olan Ferve bin Müseyk adlı şahıs Kaynde krallarını bırakarak, Hazreti Peygamber'e tabi olmak üzere Medine'ye geldi. Ferve, Saad bin Übade'ye misafir oldu, burada Kur'an'ı, İslam'ın farzlarını ve hükümlerini öğreniyordu.